Nisa Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan onun eşini de vücuda getiren ve o ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah'tan korkun. Rahimlerin haklarına saygısızlıktan sakının. Şu bir gerçek ki Allah sizin üzerinizde sürekli ve titiz bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir. Yetimler konusunda adaleti koruyamayacağınızdan korkarsanız, sizin için temiz kılınan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer bu durumda adaleti gözetemeyeceğinizden korkarsanız, bir tek kadınla yahut yeminlerinizin sağ ellerinizin sahip olduklarıyla yetinin. İşte bu haksızlığa sapmamanız için en uygun yoldur. Kadınlara mehirlerini nazik ve cömert bir şekilde, örf ve çevrenin kabullerine uygun olarak verin. Eğer ondan birazını kendileri kişisel istekleriyle size sunmuşlarsa artık onu içinize sine sine yiyin. Allah'ın sizin için ayakta durma aracı yaptığı mallarınızı kendini bilmez beyinsizlere vermeyin. O mallar içinden onlara rızık ayırın, onları giydirin ve onlara tatlı ve işe yarar bir söz söyleyin. Yetimleri nikah çağına gelmelerine kadar gözetleyip deneyin. O zaman onlarda içinize sinecek bir olgunluk ve erginlik görürseniz mallarını onlara geri verin. Büyüyecekler diye bu malları tez elden saçıp savurarak yemeyin. Zengin olan iffetli davransın. Fakir olan ise örfün gerekli kıldığı oranda yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman yanlarında tanıklar bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah yeter Ana baba ve akrabanın geriye bıraktığından erkeklere bir pay vardır Ana baba ve akrabanın geriye bıraktığından Onun azından da çoğundan da Farz kılınmış bir nasip olarak kadınlara da bir pay vardır Mirasın paylaştırılmasında hısım akraba, yetimler, yoksul ve çaresizler de hazır bulunurlarsa Ondan onları da rızıklandırın Ve onlara güzel ve hoş bir söz de söyleyin Ürperip titresin o kimseler ki Kendi arkalarında zayıf ve çaresiz aile fertleri bırakmış olsalardı Onlar için korku ve endişe duyacaklardı O halde Allah'tan korksunlar Ve haksızlığı önleyici sağlam bir söz söylesinler Şunda kuşkunuz olmasın ki Zulme başvurarak yetimlerin mallarını yiyenler Karınlarına doldurmak üzere bir ateş yemekten başka bir şey yapmazlar Ve onlar yakın bir zamanda korkunç acılar veren bir azaba dalacaklardır Allah size çocuklarınızla ilgili olarak şunu öneriyor Erkek için iki dişinin payı kadar İkiden fazla kadın iseler ölenin bıraktığının üçte ikisi onlarındır eğer çocuk sadece bir kadınsa mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığından anne babanın her biri için altıda bir hisse olacaktır. Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının payı yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir. Babalarınız var. Oğullarınız var. Siz bunlardan hangisinin yarar bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Allah'tan bir buyruğu önemseyin. İç kuşkusuz Allah her şeyi bilir. Tüm hikmetlerin sahibidir. Zevcelerinizin geriye bıraktığının yarısı sizindir. Eğer onların çocuğu yoksa. Eğer onların çocuğu varsa vasiyet ettikleri ve borçları ödendikten sonra geriye bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri zevcelerinizindir. Eğer sizin çocuğunuz varsa bu durumda yaptığınız vasiyet ve borcunuz ödendikten sonra geriye kalanın sekizde biri zevcelerinizindir. Eğer miras bırakan erkek veya kadının ana babası ve çocuğu yok da erkek kardeşi veya kız kardeşi varsa bu kardeşlerden her birine altıda bir düşer. Kardeşler bundan fazla ise bu takdirde onlar yapılmış bulunan vasiyet ve borç ödendikten sonra üçte bire ortaktırlar. Kimseye zarar verilmemelidir. Allah'tan bir öneridir bu. Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse Allah onu altından nehirler akan cennetlere orada sürekli kalıcılar halinde sokar. İşte bu en büyük başarıdır. Kim de Allah'a ve onun Resulüne isyan eder, Allah'ın sınırlarını da aşarsa, Allah onu içinde sürekli kalıcı olarak ateşe sokar. Artık onun için yere batırıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan eşcinsellik, sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin. Eğer tanıklık ederlerse o kadınları ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe eder durumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah tövbeleri çok kabul eder. Merhametine sınır yoktur. Allah'ın kabulünü üstlendiği tövbe, bilgisizlikle kötülük işleyip de çok geçmeden tövbe edenler içindir. Allah işte böylelerinin tövbesini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da her birine ölüm geldiğinde işte şimdi tövbe ettim diyenler için tövbe yoktur. Küfre batmış olarak ölenlere de tövbe yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazırladık. Ey iman edenler! Kadınlara zor ve baskı kullanarak mirasçı olmanız size helal olmaz. Kendilerine vermiş bulunduğunuz şeylerin bir kısmını çarpıp götürmek için onları sıkıştırmanız da helal değildir. Kanıta bağlanmış bir fuhuş yapmaları hali müstesna. Onlarla iyi ve güzel geçinin. Onlardan tiksindinizse olabilir ki siz bir şeyi çirkin bulursunuz da Allah ona çok hayır koymuş olur. Bir zevcenin yerine başka bir zevce almak istemişseniz, onlardan birine yükler dolusu mal vermiş olsanız da, o maldan hiçbir şeyi geri almayın. İftira ederek, açık bir günah işleyerek mi geri alacaksınız onu? Hem nasıl alırsınız ki? Daha önce birbirinizle derinden derine kaynaşmıştınız, ve onlar sizden çok sağlam bir söz de almışlardı. Geçmişte kalanlar hariç, Babalarınızın nikahlamış olduğu kadınlarla evlenmeyin. Böyle bir şey açık bir edepsizlik, nefret gerektiren bir kötülüktür. Çirkin bir yoldur bu. Size şu kadınlarla evlenmek haram kılınmıştır. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, Kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan doğmuş olup evlerinizde oturan üvey kızlarınız eğer anneleriyle birleşmemişseniz o takdirde sizin için bir günah yoktur. Ve sülbünüzden gelen oğullarınızın karıları iki kız kardeşi birlikte almanız da haram kılınmıştır. Eskide kalanlar müstesna Allah çok affedici çok merhametlidir. Harpte elinize geçmiş kadınlar hariç olmak üzere nikahlı kadınlarla evlenmeniz de haram kılınmıştır. Bu üzerinize Allah'ın yazdığıdır. Bunlar dışındakileri mallarınızı vererek almanız, şunu bunu dost tutmayarak iffetli yaşamanız, zina etmemeniz şartıyla size helal kılınmıştır. Kendilerinden nimetlendiğiniz kadınların mehirlerini onlara bir hak olarak verin. Mehir kesişmeden sonra karşılıklı hoşnutluğa bağlı hallerde üzerinize günah yoktur. Allah her şeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir. İnanmış hür kadınları nikahlama genişliğine gücü yetmeyeniniz, ellerinizin altındaki genç, mümin, köle kızlardan biriyle evlensin. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Hep birbirinizdensiniz. O halde onları ailelerinin izniyle nikahlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak kalarak, iffetli hanımlar olmaları şartıyla onların mehirlerini örfe uygun bir biçimde verin. Evliliğe geçtikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanacaktır. Bu, köle ile evlenme yolu günaha ve sıkıntıya girmekten korkanınız içindir. Sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Allah size açık seçik bildirmek istiyor. Sizi sizden öncekilerin yol ve yöntemlerinden haberdar ediyor. Size tövbe nasip ediyor. Allah her şeyi bilir. Tüm hikmetlerin sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa sizin büyük bir sapışla sapmanızı isterler. Allah size hafiflik getirmek istiyor. Çünkü insan çok zayıf yaratılmıştır. Ey inananlar! Mallarınızı aranızda batıl bir yolla, tutarsız bahanelerle yemeyin. Kendi hoşlukluğunuzla gerçekleşmiş bir ticaret olursa başka. Kendi canlarınıza kıymayın, intihar etmeyin. Hiç kuşkusuz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu Allah için çok da kolaydır. Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak kalırsanız diğer kötülüklerinizi örteriz ve sizi nimet ve bereket dolu bir varış yerine ulaştırırız. Allah'ın bir kısmınıza bir kısmınızdan farklı olarak lütfettiği şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay var, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay var. Allah'tan O'nun lütfunu isteyin. Allah her şeyi iyice bilmektedir. Ana babanın ve akrabanın geriye bıraktıkları malların hepsi için mirasçılar belirledik. Yeminlerinizin ilgili kıldığı kimselere gelince, onların paylarını da kendilerine verin. Allah her şeyi dikkatli bir tanık olarak gözetlemektedir. Erkekler, kadınları gözetip kollayıcıdırlar. Şundan ki, Allah, insanların bazılarını bazılarından üstün kılmıştır. Ve erkekler, mallarından bol bol harcamışlardır. İyi ve temiz kadınlar saygılıdırlar. Allah'ın kendilerini koruduğu gibi, gizliliği gereken şeyi korurlar. Sadakatsizlik ve iffetsizliklerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin, sonra onları yataklarında yalnız bırakın ve nihayet onları evden çıkarın, bulundukları yerden başka yere gönderin. Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa, artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir, sınırsızca büyüktür. Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından endişe ederseniz, bir hakem erkek tarafından, bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse, Allah kadınla erkeğin aralarını düzeltmede onları başarılı kılacaktır. Allah alimdir, her şeyi bilir, habirdir, her şeyden haberdardır. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetim ve öksüzlere, çaresizlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, size bağımlı olanlara iyi ve güzel davran. Allah, kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez. Böyleleri cimriliğe saparlar, insanlara cimriliği emrederler ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şeyi saklarlar. Nankörler için biz rezil edici bir azap hazırladık. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar da halka gösteriş olsun diye mallarını dağıtırlar. Arkadaşı şeytan olan için ne kötü arkadaştır o. Ne olurdu onlara Allah'a ve ahiret gününe inanıp da Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan öyle dağıtsalardı. Allah onları bilmekteydi. Allah zerre kadar zulüm yapmaz. Küçücük bir iyilik olsa onu kat kat artırır ve kendi katından da büyük bir ödül verir. Her ümmetten bir tanık getirip seni de şunlar üzerine bir tanık olarak diktiğimizde iş nice olacak. Bir gündür ki o, Küfre sapıp Resul'e isyan edenler toprağa karışıp gitmeyi isteyecekler Ve Allah'tan hiçbir sözü gizleyemeyecekler Ey iman edenler Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar Cünüpken de yolculuk halinde olmanız müstesna Boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın Eğer hastalanırsanız yahut yolculuk halinde bulunursanız Yahut biriniz tuvaletten gelmişse Yahut kadınlara dokunmuşsanız Bütün bu durumlarda su da bulamamışsanız Temiz bir toprakla teyemmüm edin Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah günahları affeder Hataları bağışlar Kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere baksana Safıklığı satın alıyorlar da istiyorlar ki Siz de yolu şaşırasınız Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir Dost olarak Allah yeter, yardımcı olarak da Allah yeter. Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar. Din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip bükerek, dinledik, isyan ettik. Dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi derler. Eğer onlar dinledik, boyun eğdik, dinle bak bize demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden yahut cumartesi asabını lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızda bulunanı tasdikleyici olarak indirdiğimize inanın. Allah'ın emri yerine getirilmiş olacaktır. Şu bir gerçek ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Onun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan gerçekten büyük bir günah işlemiştir. Bakmaz mısın şu benliklerini ak berrak gösterip duranlara? Hayır iş sandıkları gibi değil ancak Allah dilediğini temizleyip aklar. Ve bir hurma lifi kadar zulme uğratılmazlar. Bir bak nasıl yalan düzüp iftira ediyorlar Allah'a. Açık günah olarak bu yeter. Görmedin mi şu kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanları. Puta, tağuta inanıyorlar. Küfre batmışlar için bunlar inananlardan daha doğru yoldadır diyorlar. İşte bunlardır Allah'ın kendilerine lanet ettiği. Allah'ın lanetlediği kişi için bir yardımcı asla bulamazsın. Yoksa mülk ve yönetimden bir nasipleri mi var? Eğer öyle olsa insanlara bir çekirdek bile vermezler. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimet yüzünden kıskanıyorlar mı? Evet biz İbrahim ailesine de kitabı ve hikmeti vermiş, onlara çok büyük bir mülk de lütfetmiştik. Onlardan bir kısmı ona inanmıştır. Bir kısmı da ondan alıkoymaktadır. Böylesine çılgın, alevli cehennem yeter. Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe azabı tatsınlar diye derilerini öncekinden başka derilerle değiştireceğiz. Allah aziz ve hakimdir. İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Hep orada kalacaklardır, sonsuza dek. Orada kendileri için tertemiz eşler de olacaktır. Ve onları en güzel biçimde serinleten bir gölgeye kavuşturacağız. Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri onlara ehil olanlara vermenizi, ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Allah çok iyi duyar, çok iyi görür. Ey iman sahipleri! Allah'a itaat edin. Resule ve sizin içinizden olan iş ve yönetim sahibine de itaat edin. Sonra bir şeyde tartışmaya girdiniz mi? Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resule arz edin. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir. Şunları görmedin mi? Kendilerinin sana indirilene de senden önce indirilene de inandıklarını sanarken inkar etmekle emrolundukları tağutu aralarında hakem yapmak istiyorlar. Zaten şeytan da onları geri dönülmez bir sapıklıkla sersem hale getirmek istiyor. Kendilerine Allah'ın indirdiğine ve Resule gelin denince O iki yüzlülerin senden iyice yüz çevirdiklerini görürsün Peki nasıl oluyor da ellerinin hazırladıkları yüzünden başlarına bir musibet çöktüğünde Sana gelip biz sadece iyilik yapmak barıştırmak istedik diye Allah'a yeminler ediyorlar Allah bunların kalplerindekini biliyor Artık mı onları Öğüt ver kendilerine ve özbenlikleri hakkında etkili sözler söyle onlara Biz hiçbir resulü Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi dışında bir amaçla göndermedik Eğer onlar özbenliklerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan af dileseler Resul de kendileri için af dileseydi elbette ki Allah'ı tövbeleri cömertçe kabul eden bir Rahim olarak bulacaklardı Hayır Rabbine yemin olsun ki İş onların sandığı gibi değil. Onlar aralarında çıkan karmaşık işlerde seni hakem yapıp, verdiğin hükümle ilgili olarak içlerinde hiçbir burukluk duymadan, tam bir teslimiyete ulaşmadıkça iman etmiş olamazlar. Eğer onlar üzerine kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Ama onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı, onlar için hem daha hayırlı olurdu, hem de ömürlü olmaları bakımından daha yarayışlı. O takdirde kendilerine katımızdan büyük bir ödül elbette verirdik ve onları dost doğru bir yola elbette kılavuzlardık. Allah'a ve Resul'e itaat eden kişilere gelince, bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdikleriyle beraberdirler. Peygamberlerle, Hak dostlarıyla, şehitlerle, iyilik ve barış sevenlerle. Ne güzel dosttur bunlar. Böylesi bir beraberlik Allah'ın lütfudur. Her şeyi bilici olarak Allah yeter. Ey inananlar, savunma tedbirlerinizi alın. Gerektiğinde de bölükler halinde harekete geçin yahut toplu halde savaşa çıkın. İçinizden öylesi de var ki ne olursa olsun ağırdan alır. Size bir musibet gelip çatarsa şöyle diyecektir. İyi ki onlarla birlikte şehit olmadım. Allah bana lütufta bulundu. Eğer size Allah'tan bir lütuf erişirse o, sizinle kendisi arasında hiçbir sevgi yokmuş gibi şöyle diyecektir. Keşke ben de onlarla olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım. İreti hayatı, ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda çarpışsınlar. Allah yolunda çarpışıp da öldürülen yahut galip gelene biz yakında büyük bir ödül vereceğiz. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizi halkı zulme sapmış şu kentten çıkar, katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Küfre sapanlarsa tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç kuşkusuz şeytanın tuzağı çok zayıftır. Kendilerine ellerinizi çekin, namazı kılın, zekatı verin denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkmuş gibi hatta daha şiddetli bir korkuyla korkar oldu. Ve şöyle dediler ey Rabbimiz ne diye yazdın üzerimize savaşı yakın bir süreye kadar bizi erteleseydin ya De ki dünya nimeti çok azdır kötülükten sakının için ahiret daha hayırlıdır bir kıl kadar bile zulme uğratılmazsınız Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalayacaktır titizlikle korunan muhteşem kulelerde olsanız bile Onlara bir iyilik isabet ettiğinde bu Allah katındandır derler. Ama kendilerine bir kötülük dokunduğunda bu senin yüzündendir derler. De ki hepsi Allah katındandır. Şu topluluğa ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah'tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir. Biz seni insanlara bir resul olarak gönderdik. Tanık olarak Allah yeter. Resule itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yan çizen çizsin. Biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. Baş üstüne diyorlar ama senin yanından ayrıldıklarında içlerinden bir grup senin söylediğinin tam tersini planlıyor. Allah onların sabahlara kadar kurup durduklarını yazıyor. Onlardan yüz çevir. Allah'ı vekil et. Vekil olarak Allah yeter. Kur'an'ı iyice okuyup düşünmüyorlar. Eğer o Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbette ki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı. Onlara güven yahut korkuya ilişkin bir haber ulaştığında onu hemen yaydılar. Oysa ki onu Resul'e ve işlerindeki sorumluluk sahiplerine götürmüş olsalardı, Aralarındaki okuyup araştırarak hüküm çıkaranlar onu elbette bileceklerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı pek azınız, pek az işiniz hariç şeytanın ardı sıra giderdiniz. Allah yolunda savaş, kendinden başkasından sorumlu değilsin. İnananları da teşvik et. Umulur ki Allah küfre sapanların gücünü kırar. Allah kuvvetçe daha üstün, cezalandırmada daha güçlüdür kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır kim de kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır Allah her şeye herkese gıda ulaştırır mukiyiddir bir selam ile selamlandığınızda onun daha güzeliyle yahut aynısıyla karşılık verin hiç kuşkusuz Allah hasibdir her şeyi güzelce hesaplamaktadır. Allah'tır o, ilah yoktur ondan başka. Hakkında hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları yüzünden baş aşağı etmişken Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın. Onlarla eşitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptığı gibi küfre sapmanızı istediler. O halde Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Bir daha da onlardan ne dost edinin ne de yardımcı. Ancak sizinle aralarında antlaşma olan bir topluma sığınanlarla kendi toplumlarıyla yahut sizinle savaşma konusunda yürekleri yetersiz kalıp da size gelenlere dokunmayın. Allah dileseydi onları elbette sizin üstünüze salardı. Onlar da sizinle mutlaka savaşırlardı. O halde sizden uzak durur, sizinle savaşmaz, size barış eli uzatırlarsa artık Allah size üzerlerine gitmek için bir yol vermemiştir. Diğer bazılarını da bulacaksınız ki hem sizden emin olmak hem de kendi toplumlarından emin olmak isterler. Ama fitneyle yüz yüze getirildiklerinde baş aşağı içine dalarlar. Bunlar sizden uzak durmazlar. Sizinle barışa gitmezler ve ellerini sizden çekmezlerse onları yakalayın tuttuğunuz yerde öldürün. İşte böylelerinin üstüne gitmeniz için size açık bir izin ve kuvvet verilmiştir. Yanlışlık hali müstesna, bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Yanlışlıkla bir mümini öldürenin, özgürlüğü elinden alınmış bir mümini özgürlüğüne kavuşturması, ölenin ailesine de üzerinde anlaşmaya varılacak tatmin edici bir diyet vermesi gerekir. Varislerin diyeti bağışlaması hali müstesna. Eğer öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman bir topluluktan ise, o zaman öldürenin özgürlüğünden yoksun bir mümini özgürlüğüne kavuşturması gerekir. Öldürülen, sizinle aralarında antlaşma bulunan bir toplumdan ise o durumda öldürülenin ailesine tatmin edici bir diyet verme yanında hürriyetinden yoksun bir mümini hürriyetine kavuşturmak da gerekli olur. Bunlara imkan bulamayan, Allah'a tövbe olarak iki ay kesiksiz oruç tutar. Allah, Gereyince bilendir hikmeti sonsuzdur. Bir mümini kasten öldürene gelince onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine. Lanetlemiştir onu. Çok büyük bir azap hazırlamıştır ona. Ey iman sahipleri Allah yolunda gaza için dolaştığınızda iyice anlayıp dinleyin de size selam verene barış teklifi sunana sen mümin değilsin demeyin. İğreti hayatın menfaatine göz dikiyorsunuz ama Allah katında çok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleydiniz ama Allah size lütufta bulundu. O halde iyice araştırın, anlayıp dinleyin. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. İnananların özür sahibi olmaksızın oturanlarıyla Allah yolunda malları ve canlarıyla didinip gayret gösterenleri aynı değildir. Allah malları ve canlarıyla gayret gösterenleri oturanlara derece bakımından üstün kılmıştır. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir ama cihat edenleri çok büyük bir ödülle oturanlardan üstün kılmıştır. Allah katından dereceler, bir bağışlanma, bir rahmet, Allah çok affedici, çok merhametli. Melekler özbenliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken onlara şöyle dediler. Neredeydiniz siz? Cevap verdiler. Yeryüzünde ezilip horlananlardık biz. Melekler dediler ki Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ki orada bir yerden bir yere göçesiniz. İşte böylelerinin baracağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o. Kadınlardan, erkeklerden, yavrulardan hiçbir beceri gösteremeyen, hiçbir yol bulamayanların durumu farklıdır. Bunların Allah tarafından affedilmeleri umulur. Allah affedicidir. Günahları bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde varıp sığınarak karşı harekete girişecek çok yer bulur. Geniş bir imkan da bulur. Ve her kim, Evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da kendisine ölüm yetişirse onun ödülünü vermek Allah'a düşer. Allah gafurdur, rahimdir. Gaza niyetiyle yeryüzünde dolaştığınız zaman küfre sapanların size tedirginlik vermesinden korkarsanız namazı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şu bir gerçek ki küfre batanlar sizin için açık bir düşmandır. Sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir grup seninle namaza dursun. Silahlarını da alsınlar. Bunlar secdeye varınca diğerleri arkalarında beklesinler. Sonra namaz kılmamış olan diğer grup gelip seninle birlikte kılsınlar. Dikkatli olsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. Kafirler isterler ki silahlarınızdan ve teçhizatınızdan habersiz olasınız da, Üstünüze bir çullanışla versinler. Eğer yağmurdan gelen bir sıkıntı varsa Yahut hasta yaralıysanız Silahlarınızı bırakmanızda sizin için bir sakınca yoktur Ama tedbirinizi alın Dikkatli olun Allah kafirler için rezil edici bir azap hazırlamıştır Korku halindeki namazı tamamlayınca Artık Allah'ı ayakta oturarak yan yatmışken Kenan'ın. Sükûnet bulduğunuzda namazı tam bir biçimde yerine getirin. Namaz müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur. Düşman topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz sıkıntıya düşüyorsanız hiç kuşkusuz tıpkı sizin gibi onlar da sıkıntıya düşüyorlar. Ama siz Allah'tan onların ummayacağı şeyleri umuyorsunuz. Allah alimdir, akimdir. Şunda kuşku yok ki biz bu kitabı sana insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakın hainlere yardakçı olma. Allah'tan af dile. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Özbenliklerine hainlik edenler için didinip durma. Çünkü Allah sürekli hainlik eden günahkarı sevmez. İnsanlardan gizleniyorlar. Gizliyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar Gizlemiyorlar Oysa ki o onun hoşlanmadığı sözü Gece boyu sarf ederlerken onlarla beraberdir Allah onların yapmakta olduklarını Çepeçevre kuşatmıştır Diyelim siz onlar için dünya hayatında mücadele verdiniz Peki kıyamet günü Allah'a karşı Onlar için kim mücadele verir Onlar hakkında kim vekillik yapar kim bir kötülük yapar yahut öz benliğine zulmeder de sonra Allah'tan affedilirse, Allah'ı çok affedici, çok merhametli bulur. Günah kazanan onu kendi nefsine aleyhine kazanır. Allah alim ve hakimdir. Kim bir hata yahut günah işler de sonra onunla bir suçsuzu itham ederse hiç kuşkusuz büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur. Eğer Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni şaşırtmaya mutlaka yeltenecekti. Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Onların fısıldaşmalarının çoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadakayı, bir iyiliği ve insanlar arasında bir barıştırmayı emreden başka. Kim böyle bir şeyi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yaparsa, biz ona yakında çok büyük bir ödül vereceğiz. Erdirici kılavuzluk kendisine ayan beyan geldikten sonra, Resul'den kopup müminlerin yolunun dışını izleyeni biz, yöneldiğiyle kaynaştırır, sonra da cehenneme sallarız. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir. Allah'ın dışındakilere davet dua edenler sadece dişilere davet ve dua ederler. Ve onlar inatçı bir şeytandan başkasına çağırıp yakarmıyorlar. Allah o şeytana lanet etmiştir. Demişti ki o, senin kullarından belirli bir pay elbette alacağım. Yemin olsun onları saptıracağım, onları boş kuruntulara mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar. Onlara muhakkak emredeceğim de Allah'ın yaratışını, yarattıklarını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır. Şeytan onlara söz verir, ümit verip hayal kurdurur. Ama o onlara bir aldanıştan başka hiçbir şey vaat etmez. Bunların varacakları yer cehennemdir. Ve cehennemden kaçıp kurtulacak bir yer bulamazlar. İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Sonsuza değin kalacaklardır orada. Allah'ın şaşmaz vaadidir bu. Söz söyleme bakımından Allah'tan daha doğru ve tutarlı kim olabilir? İş ne sizin kuruntularınızladır ne de ehli kitabın kuruntularıyla. Kötülük yapan onunla cezalandırılır ve böyle biri kendisi için Allah dışında ne bir dost bulur ne de bir yardımcı. Erkek veya kadın inanmış olarak hayra ve barışa yönelik işler yapanlar cennete gireceklerdir. Ve zerre kadar zulme uğratılmayacaklardır. Güzellikler sergileyerek ve özü sözü doğru bir halde İbrahim'in dinine uyarak Yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ındır. Allah muhittir, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Senden kadınlar hakkında fetva soruyorlar. Deki ki onlar hakkında fetvayı size Allah veriyor. Yazılmış hakları olanı kendilerine vermeyip de kendileriyle nikahlanmak istediğiniz yetim kadınlar hakkında, ezilip orlanan çocuklar hakkında, yetimler için adaleti yerine getirmeniz hakkında, kitapta olup da yüzünüze karşı okunan şeyler var. Hayır olarak yaptığınız her şeyi Allah hakkıyla bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının sadakatsizliğinden yahut kendisine sırt çevirmesinden endişe ederse aralarını bir barış girişimiyle düzeltmelerinde kendileri için bir sakınca yoktur. Ve barış hep hayırdır. Nefisler cimrilik ve doymazlığa hazır hale getirilmiştir. Güzel davranır, sakınıp korunursanız Allah yapmakta olduklarınızdan haberdar olacaktır. Tutkunluk derecesinde isteseniz de kadınlar arasında adaleti sağlamaya asla güç yetiremezsiniz. O halde tam bir eğilimle bir yana yönelip de öbürünü askıdaymış gibi bırakmayın. Barışı esas alıp sakınırsanız Allah çok affedici, çok merhametli olacaktır. Eğer ayrılırlarsa Allah geniş nimetinden her birini zenginleştirir. Allah vasidir, genişler ve genişletir, hakimdir, hikmeti sınırsızdır. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah'ındır. Hem sizden önce kitap verilenlere hem de size Allah'tan korkun diye önerdik. Nankörlüğe saparsanız şu bir gerçek ki göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ındır. Allah ganidir, zenginliğine sınır yoktur, hamittir, övülen ve övendir. Hem göklerdekiler hem yerdekiler Allah içindir. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! O dilerse sizi ortadan kaldırır, başkalarını getirir. Allah buna gerçekten kadirdir. Dünya nimeti ve bereketini isteyen bilsin ki, dünya nimeti de, ahiret mutluluğu da Allah katındadır. Allah çok iyi işitir, çok iyi görür. Ey iman edenler! Özbenliğiniz, anne babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, Adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, O'nun Resulüne, Resulüne indirmiş olduğu kitaba, daha önce indirmiş olduğu kitaba inanın kim Allah'ı onun meleklerini, kitaplarını, resullerini ve ahiret gününü inkar ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa gömülmüş olur onlar ki inandılar sonra küfre saptılar yine inandılar tekrar küfre saptılar sonra da küfrü artırdılar işte Allah onları affetmeyecek kendilerini hiçbir yola kılavuzlamayacaktır İki yüzlülere şunu muştula, kendileri için korkunç bir azap öngörülmüştür. Öyle kişiler ki onlar, müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar ediniyorlar. Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar? Onur ve yüceliğin tümü Allah'ındır. Allah kitapta size şunu da indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar o münafıkların yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah münafıklarla kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duruyorlar. Allah'tan size fetih nasip olursa sizinle birlikte değil miydik diyecekler. Kafirlere bir nasip ulaşırsa şunu söyleyecekler. Başarınıza destek vermedik mi? Müminlere karşı size siper olmadık mı? Artık kıyamet günü aranızda Allah hükmedecektir. Allah müminler aleyhine kafirlere bir yol asla nasip etmez. Şu bir gerçek ki iki yüzlüler hileler düzerek Allah'ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel, miskin bir halde kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar. Arada bocalayıp dururlar. Ne şunlardan yanadırlar ne bunlardan yana. Allah'ın şaşırttığına sen asla yol sağlayamazsın. Ey iman sahipleri! Müminleri bırakıp da küfre sapanları dostlar edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a açık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz? Şu da bir gerçek ki iki yüzlüler ateşin en alt katındadırlar. Onlar için bir yardımcı asla bulamayacaksın. Ancak tövbe edip hallerini düzelterek Allah'a yapışan ve dinlerini samimiyetle Allah'a özgüleyenler müstesnadır. İşte böyleleri müminlerle beraber olacaktır. Ve Allah müminlere yakında çok büyük bir ödül verecektir. İnanır şükrederseniz Allah size azabı ne yapacak? Allah da teşekkür eder. O her şeyi gereğince bilir. Allah çilkin sözün açıklanmasını sevmezsin. Zulme uğratılan kişi müstesna, Allah semidir, alimdir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz, bir kötülüğü affederseniz, Allah da çok affedicidir. Her şeye güç yetirendir. Onlar ki Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler. Allah'la onun Resulleri arasını açmak isterler de, bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Böylece imanla inkar arasında Bir yol tutmak isterler İşte bunlar Gerçek kafirlerdir Ve biz kafirler için yere batırıcı Bir azap hazırladık Allah'a ve onun resullerine iman edip onlardan birini Ötekilerden ayırmayanlara gelince Allah böylelerinin Ödüllerini yakında kendilerine Verecektir Allah gafurdur rahimdir Ehli kitap Senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Zaten onlar Musa'dan da bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki Allah'ı bize açıktan göster. Bunun üzerine zulümlerinden ötürü kendilerini yıldırım çarpmıştı. Sonra kendilerine açık seçik kanıtların gelişi ardından buzağıya taptılar. Biz onların bu günahını da affettik. Biz Musa'ya apaçık bir kanıt bir hükmetme gücü verdik. Kesin söz vermeleri için Tuğru üzerlerine kaldırdık ve onlara kapıdan secde ederek girin dedik. Onlara şunu da söyledik. Cumartesi gününde azgınlık yapmayın. Onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Başlarına gelenler ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflıdır demeleri yüzündendir. Doğrusu Allah küfürleri yüzünden kalpleri üzerine mühür basmıştır da, pek azı müstesna iman etmezler. Küfürleri yüzünden, Meryem aleyhinde büyük bir yalan söylemeleri yüzünden, biz Allah'ın Resulü, Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleri yüzünden, oysa ki, onu öldürmediler, onu asmadılar da, sadece o onlara benzer gösterildi, onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların ona ilişkin bir bilgileri yoktur. Sadece sanıya uymaktalar. Onu kesinlikle öldürmediler. Tam aksine Allah onu kendisine yükseltti. Allah azizdir, hakimdir. Ehli kitaptan her biri, ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. Kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık olacak. Yaptıkları zulümler ve birçok insanı Allah yolundan alıkoymaları yüzünden, daha önce kendilerine helal kılınmış tertemiz şeyleri Yahudilere haram kıldık. Ve ribayı almaları yüzünden, oysa ki ondan yasaklanmışlardı. Ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap hazırladık. Ama, Onların ilimde derinleşmiş olanları ve müminler Sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar Namazı kılıcıdırlar Zekatı vericidirler Allah'a ve ahiret gününe inanırlar İşte bunlara yakında büyük bir ödül vereceğiz Biz tıpkı Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi Sana da vahyettik Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Resuller var, hayat ve hatıralarını daha önce sana anlattık. Resuller var, hayat ve hatıralarını sana anlatmadık. Allah, Musa'ya kelime kelime söz söylemişti. Müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderdik ki, Elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri olmasın. Allah azizdir, hakimdir. Şu da var ki Allah sana indirdiğini kendi ilmiyle indirdiğine tanıklık eder. Melekler de tanıklık ediyorlar. Zaten tanık olarak Allah yeter. İnkar edip Allah yolundan geri çevirenler dönüşü olmayan bir sapıklığa düşmüşlerdir. İnkar edip Zulme sapanlar var ya, Allah onları affetmeyecek, onları hiçbir yola kılavuzlamayacaktır. Cehennem yolu hariç, sonsuza dek kalacaklardır orada. Allah için çok kolaydır bu. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakkı getirdi. Artık inanın ona ki hayrınıza olsun. Nankörlük ederseniz göklerdekiler de yerdekiler de Allah'ındır. Allah alimdir, hakimdir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın Resulü ve kelimesidir. Onu kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve Resullerine inanın. Üçtür demeyin, son verin. Sizin için daha iyi olur. Allah vahittir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. Yalnız onundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan çekinir, ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecektir. Bunun ardından da, İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanların ödüllerini tam verecek ve lütfundan onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince onlara korkunç bir azapla azap edecektir. Böyleleri kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulacaklardır ne de bir yardımcı. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil gelmiştir. Biz size her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik. Allah'a inanıp ona sarılanları o, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan doğru bir yola kılavuzlayacaktır. Fetva istiyorlar senden. De ki, Allah size ana babasız ve çocuksuz kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Çocuğu olmayan, bir kız kardeşi bulunan kişi öldüğünde onun terekesinin yarısı kız kardeşinindir. Böyle bir kişi çocuğu olmayan kız kardeşi öldüğünde onun terekesinin tamamına mirasçı olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa terekenin üçte ikisi onlarındır. Eğer mirasçılar kadın erkek birçok kardeşlerse bu durumda erkek kardeşe iki kız kardeşin payı kadar verilir. Allah size açık seçik bildiriyor ki sapmayasınız. Allah her şeyi gereğince bilmektedir.